Ölüye Mektup Minareden bir sala yükselince kuşlukta Hazırlandı teneşir camideki taşlıkta Neler söylendi neler gıyabında bir bilsen kadar kadarki birkaç saat boşlukta Sağlığında cam ciğer bildiğin o dostların Toplandılar önünde evdeki minik barın İçiyordu hepsi de belli ki üzüntüden Hepsinden de üzgündü 35 yıllık karın İlk dubleler bitince dağıldı kasvet biraz Menüye dahil oldu yeşil erik ve kiraz Biri kadeh kaldırdı şerefine ruhunun Hiç kimseden gelmedi bu teklife itiraz Kadehler birbirini izledikçe peş peşe Çehreleri kapladı sanki bir gizli neşe, Ne kadar da severmiş seni meğer dostların, Bir saatte boşaldı inan ki üç beş şişe, Gerçi sen öldün ama anıların deriydi, Çapkınlığın en renkli konulardan biriydi, Bir puan daha aldın cinsiyetin yüzünden, Çünkü bu türlü işler, erkeğin el kiriydi. Bu sohbet potasında kaynadıkça taştılar, hepsi de temiz kalpli, hepsi de çağdaştılar. Seni gömdükten sonra hani o çok sevdiğin balık lokantasında yemekte anlaştılar. Derken ikindi vakti duyuldu ezan sesi, hiç kimsenin camiye gelmiyordu giresi. Cenazeyi bekledi birkaçı kılmak için, ne rüku vardı çünkü, ne de onun secdesi. Biraz sonra mezarlık alkışlarla inledi, alkışlar isyan dolu kalpleri perçinledi, bu görkemli törenin bu çağdaş korosunu Münker Nekir isimli melekler de dinledi. Dostların ağlamaklı pozlar verdi basına, Birkaç kürek toprakla katıldılar yasına. Lakin Kur'an başlarken duyunca besmeleyi, Mezarlığı terk etti hepsi koşarcasına. Bir rahatlık hissetti eve dönüşte karın, Haftalık programda konken günüydü yarın. Yaşamıştı dünyanın nice zevkini ama, bir başka tadı vardı, bir başka şu kumarın. Yaşına rağmen hala dikkat çeken bir tipti. Hala yürek hoplatan bir vücuda sahipti. Ve bundan böyle artık bütün güzel dullara sosyete pazarında korkulu bir rakipti. Hayat yeni başlıyor diye düşündü birden. Ne senden eser kaldı ne yattığın kabirden. Vız gelirdi şu ahlak masalları toplumun kurtulmuştu nihayet baskılardan cebirden. İlk önce silmeliydi hafızadan cismini, indirdi duvardaki yağlı boya resmini arkasından çıkardı mektupluk ve zildeki sarı pirinç üstüne yazdırdığım ismini. Ertesi gün dostların akıl verdi eşine. Çoluk çocuk düştüler mirasının peşine Ne kadar sevinirdin öldüğüne kim bilir Görseydin yaptığını kardeşin kardeşine Üç gün sonra kutlandı baldızının yaş günü Haftasına kalmadı küçük kızın düğünü Yani sözün kısası sen gittiğinle kaldın Hiç kimse fark etmedi inan ki öldüğünü bu mektuptan pek hoşnut kalmadın biliyorum. Daha neler yazmıştım vazgeçtim siliyorum. Bu dünyada hesabın iyi kötü bağlandığı sana öte dünyada kolaylık diliyorum.